Müminlere layık olan Cenab-ı Hakk'a secde etmektir ve Allah'a rükû etmektir, Allah'a kıyametmek, etmek, ile sohbet etmektir. Namaz müminin el ki müminler peygamberlerini kırmazlar. Resulullah'ın yolundan yürürler, Allah'ın farz ettiği ibadeti yerlerine getirirler mümin kardeşlerimiz. Değil mi? Beş vakit kılmak nimeten nail olmadınsa dua et Cenab-ı Ya Rabbi biz kullar sevmediğimizi, sevmediğimiz kimseyi huzurumuzda almıyoruz. Beni sen huzuruna al Ya Rabbi sev beni al huzuruna. Böyle dua et. Cuma'dan cumaya gel. O da imanın alametindendir senin. Meram'dan merama gel. O da imanın alametindendir. Ömründe bir defa cenaze namazıcık ol. O da imanın alametindendir. Ama mümine layık olan nedir? Beş vakit namazını vaktinde, beş vakit namazını vaktinde eda etmektir. Hudu ve huşu ile. Yani tadil-i ertener ederek.